Her şeyde bir estetik arandığına göre şunu da eklemek istiyorum ki bu ip daha güzeldir ve balina sandalına kenevirden daha çok yakışır. Kenevir Hintli'ye benzeyen esmer kara kuru bir heriftir ama manila ipi altın saçlı bir Çerkes delikanlısı gibi hoş gelir göze. Balina halatı 1-2 santim kalınlığındadır sadece. İlk bakışta onu olduğundan daha az sağlam sanırsınız. Denemeler göstermiştir ki bu ipin 51 lifinden her biri 60 kilo yük kaldırır. Böylece halatın kendisi aşağı yukarı üç tona dayanabilir. Balina halatının uzunluğu genel olarak 200 kulaçtan biraz fazladır. Kıvrım kıvrım sarılıp bir varilin içine sandalın arkasına konur. Bir imbiğin kıvrımları gibi iç içe değil üst üste ve böylece içinde boşluk kalmayan bir peynir tekerine benzer. Bu tekerin yalnız ortasında yürek denilen küçücük ve diklemesine uzun bir delik vardır. Halat boşanırken sargıda en küçük bir ilmik ya da pürüz birinin kolunu, bacağını ya da tüm gövdesini hiç şaşmadan alıp denize götüreceği için balina halatı en büyük özenle varile yerleştirilir. Kimi zıpkıncılar bütün bir sabah yalnız bu işle uğraşırlar. Hiçbir pürüz ya da eğrilik olmasın diye halatı önceden ince bir makaraya sarıp var ile yerleştirdikten sonra makarayı ortasından çıkartırlar. İngiliz balinacıları bir yerine iki varil kullanırlar. Aynı halatı hiç bölmeden iki varile birden yerleştirirler. Bunun bazı yararları vardır çünkü bu iki varil küçük oldukları için sandalda hem daha kullanışlı olurlar hem de sandalı fazla sarsmazlar. Oysa çapı neredeyse üç ayak boyu da ona göre olan Amerikan varili sandalın bir iki santim kalınlığındaki tahtasına bir hayli ağır gelir. Üstelik bir balina sandalının dibi çabuk kırılabilecek bir buz tabakası gibidir. Ağırlık yayıldığı zaman kaldırır, bir yere toplandı mı çöküverir. Amerikalıların halat fıçısının üstüne boyalı bir yelken bezi de konunca sandal balinalara armağan edilecek kocaman bir düğün pastası yüklenmişe döner. Halatın her iki ucu da açıktadır. Alttaki uç bir ilmikle bitip varilin dibinden çıkarılarak yandan sarkar ve sandalın başında durur. Alt ucun öyle olması iki bakımdan gerekir. Önce şunun için yaralı balina çok derine dalarda zıpkına bağlı tüm halatı alıp götürmeye kalkarsa bu ilmiğe başka bir sandaldan alınan yedek bir halat kolayca verir. Bu durumda balina bir bira bardağı gibi bir sandaldan ötekine devredilir. Birinci sandal genelde. Yardıma koşmak üzere öteki sandalın çevresinden pek uzaklaşamaz nasılsa. İkinci neden de şudur. Bu düzenleme herkesin selameti için şarttır. Çünkü halatın ucu herhangi bir biçimde sandala bağlı olursa, balina da ara sıra yaptığı gibi bir tek dakika içinde tüm halatı fırt diye çekerse iş bu kadarla kalmaz. Canavar sandalı da denizin dibine indiriverir. İşte o zaman tüm dünyanın tellallarını bağırsanız da bulamazsınız bir daha o sandalı. Balina avı için sandalı denize indirmeden önce halatın üst ucu varilden çıkarılır ve oradaki bir babaya sarıldıktan sonra kürek saplarının ortasından geçerek boydan boya sandalın başına çekilir. Böylece halat kürek çekenlerin bileklerine sürtünür neredeyse. Sonra bu uç sandalın ta başında kurşundan yapılmış yivli bir makaradan geçer ve pruvada bulunan tahtadan incecik bir takoz halatın denize kaymasını önler. Sandalın başında hafif kıvrımlarla sarkıttıktan sonra yeniden sandalın içine alınır ve 15-20 kulaç kadar boş bırakılıp kısa uç denilen zıpkın ipine bağlanır. Bu kısa uç zıpkınla halata bağlandığı düğüm arasında öylesine karmaşık dolambaçlar çizer ki anlatılması kafa şaşırır biraz. Böylece balina halatları sandalın içinde karma karışık düğümler, kıvrımlar ve büklümlerle dört bir yana dolanır durur. Kürekçilerin hepsi onun tehlikeli kıvranışları arasında hapsedilmiş gibidir. Öyle ki ürkek bir karalının gözünde bu durumda olan bir gemici en zehirli yılanları şaka olsun diye kollarına bacaklarına dolamış hintli hokkabazlara benzer. Hangi insanoğlu bu içinden çıkılmaz kenevir halkalarının ortasında ilk kez oturur, var gücüyle kürek çekerken zıpkının bilinmedik bir anda atılacağını, bu korkunç kıvrımların birbiri ardından zincirleme şimşekler gibi boşanacağını düşünür de korkmayabilir. Bu durumdaki bir insan öylesine ürperir ki kemiklerinin içindeki ilik bile titrek bir pelteye döner. Bununla beraber alışkanlık. Ne garip şey. Neler yapmaz şu alışkanlık. Sizlerin mağum sofranızın başında otururken duyduğunuz sevinçli kahkahalar, şakalar, parlak nükteler, celladın yağlı ipini boyunlarında taşıyan gemicilerle dolu bu incecik çam kerestesinden yapılmış balina sandalının içinde duyacaklarınızın yanında solda sıfır kalır. Kent halkını ölümden kurtarmak için kendi canlarına kıymaya hazır olan boyunlarında yağlı iple düşmanları Kral Edward'ın önüne çıkan kalaisli altı yurttaş gibi sandalın altı tayfası da sanki altısının da boyunlarında ip varmış gibi ölümün çene kemiklerine doğru kürek çekerler. Kimilerini az buçuk duyduğunuz birçok balina avı kazasının nasıl olduğunu şu ya da bu gemicinin halata kapılıp nasıl yok olduğunu şimdi artık kafanızı fazla yormadan anlarsınız belki. Halat boşanırken sandalın içindekilerin hepsi tam hızla işleyen bir buhar makinesinin çeşitli ıslık sesleri ortasında oturur gibidir. Makinenin her parçası bir pistonu, her çarkı insana sürtünür neredeyse. Hatta sandalda oturmak bundan bile beterdir. Çünkü kıpırdamadan oturamazsınız. Bu tehlikelerin ortasında sandal beşik gibi sallanır ve ansızın bir o yana bir bu yana fırlatır sizi. Ancak içinizden gelecek bir kıvraklık ve çeviklik sizi kurtarabilir. Yoksa yabanıl bir ata bağlanan mezappa gibi öyle bir yere sürüklenirsiniz ki her şeyi gören güneş bile sizi hiçbir zaman göremez oralarda. Dahası var. Fırtınadan önce gelen ve fırtınayı haber veren sessizlik, fırtınanın kendisinden daha korkunçtur. Çünkü gerçekte bu sessizlik, fırtınayı saklayan bir örtü, bir sargıdır. Görünüşte zararsız olan tüfeğin, içinde barutu, kurşunu ve patlamayı sakladığı gibi. Boşanmadan önce, kürekçilerin çevresinde sessiz bir yılan gibi dolanan halatın güzel kıvrımları, bu belalı işte insanı en çok korkutan şeydir aslında. Ama ne diye uzatıyoruz ki bu lafı? İnsanların hepsi balina halatları ortasında yaşar, hepsi boyunlarında iple doğar. Ama ancak ölümün onları birdenbire ve hızla veren düğümlerine kapılınca, yaşamın içinde her zaman çöreklenmiş duran sessiz ve sinsi tehlikeleri açıkça görürler. Eğer bir filozofsanız, balina sandalında otururken bile ocağınızın başında, yanınızda zıpkın değil de bir maşayla oturuyormuş gibi rahattır yüreğiniz. Mürekkep balığının görünmesini Starbuck uğurlu saymamıştı. Kuekuek'e ise bambaşka şeyler düşündürmüştü bu. Kuekuek gemiye çekilen sandalın provasında zıpkınlı biliyerek, ''Siz ne zaman gördü bu mürekkep balık? Görecek çabuk ispermeçet balina.'' dedi. Ertesi gün hava çok durgun ve ağırdı. Pequot'un yapacak belli işleri olmayan tayfası bomboş denizlerin verdiği tatlı uykuya zor dayanıyordu. Hint okyanusunun o sırada geçtiğimiz bölgesi, balinacıların diri alan dedikleri yerlerden değildir. Rio de la Plata açıklarında ya da Peru kıyılarına yakın sularda rastlanan çeşitli yunus balıkları, uçan balıklar ve denizlerin daha canlı yaratıkları orada pek görülmez. Pruo direğinde gözetleme nöbeti bendeydi. Sırtımı gevşek gevşek sarkan kontra babafingo yelkeninin çarmıklarına dayamış bu büyülü denizek havanın beşiğinde bir ileri bir geri tembel tembel sallanıyordum. Uyuşmaktan bir türlü kurtaramıyordum kendimi. Sonunda düşteymiş gibi bir hale daldım, canım sanki bedenimden ayrıldı ama bir kez itilen bir rakkaz nasıl uzun zaman sallanırsa bedenim de kendi kendine sallanıp duruyordu böylece. Ben kendimden geçerken Grandi ve Mizana direklerindeki gözcülerin de uyumakta olduğunu fark etmiştim. Böylece üçümüz birden serenlerde cansız sallanıyorduk. Bizimle birlikte aşağıda uyuklayan dümencinin kafası da sağa sola gidip geliyordu. Dalgaların tembel başları uykulu uykulu düşüp kalkıyor, enginlerin bu büyülü uykusu ortasında, doğuda batıya doğru başını ağır ağır indirip kaldırıyor, güneş bile uyukluyordu tüm bunların üstünde. Birden kapalı gözlerimin önünde hava kabarcıkları patlar gibi oldu. Ellerim iki mengene gibi çarmıklara yapıştı. Gizli bir güç dostça kurtarmıştı beni. Silkinip kendime geldim. Bir de ne göreyim? Yanı başımızda 40 kulaç kadar ileride geminin rüzgarı altında koskocaman bir güney balinası ters dönmüş bir gemi teknesi gibi yüzüyor. Habeş rengi, geniş sırtı, güneşte ayna gibi pırıl pırıl. Dalgaların çukurunda tembel tembel sallanan arada bir rahat rahat soluk alır gibi köpüklü sular püskürten bu balina sıcak bir gün öğleden sonra piposunu içen şişman bir burjuvaya benziyordu. Ama bu pipo içtiği son pipo oldu. Zavallı balina, uykulu gemiye bir büyücünün değneği dokunmuştu. Bütün uyuyanlar silkinip uyandılar. Dört bir yandan, 20'den fazla ses, yukarıdan gelen çığlıklara katıldı birdenbire. Koca balina ise, bu sırada ağır ve düzgün soluklarla, havaya pırıltılı tuzlu sularını püskürtüyordu. Çözün sandalları, gemiyi orsa edin diye bağırdı. Ahap! Kendi kumandasına uyarak, dümenciye vakit bırakmadan dümeni kırdı. Gemicilerin ansızın barışması balinayı ürkütmüş olsa gerek sandallar daha denize inmeden haşmetle yana dönüp rüzgara doğru uzaklaştı ama öyle sakin ve rahat yüzüyor denizin yüzünü öyle az kırıştırıyordu ki ahap balinanın belki de daha ürkmediğini düşünerek kürek çekilmemesini ve herkesin alçak sesle konuşmasını istedi. Yelkenin gürültüsü yoktur ama rüzgarsızlıktan yelken açamadığımız için Ontario'nun kızıl derilleri gibi sandalların küpeştelerine çömelmiş, kısacık küreklerle sessizce ama hızla ilerliyorduk. Az sonra ardı sıra kaydığımız canavar, kuyruğunu kırk ayak kadar yukarıya dimdik kaldırıp salladı. Sonra batan bir kule gibi gözden yok oldu. ''Dikti kuyruğu daldı'' diye bağırdı herkes. Bunun üzerine Stapp hemen bir kibrit çıkarıp piposunu yaktı. Çünkü balina lütfedip bir dinlenme vakti veriyordu bize. Normal dalış zamanı geçince balina yeniden yüzeye çıktı. Şimdi pipolu adamın sandalının önünde ötekilerden çok ona yakın yüzdüğü için Stapp bu balinayı avlama onurunun kendine düşeceğini biliyordu. Balinanın Kovalandığını fark ettiği besbelliydi artık. Dikkat etmeye gerek kalmamıştı. Kısa kürekleri atıp gürültülü uzun kürekleri taktık. Stab bir yandan piposunu tüttürüp bir yandan da gemicileri kızıştırıyordu. Evet, balinanın davranışı iyice değişmişti. Tehlikeyi sezince başını kaldırmıştı. Her iki yanına kudurmuş köpükler saçarak ilerliyordu hadi çocuklar hadi acele etmeyin ağır ağır ama kaçırmayın yıldırım gibi saldırın üzerine olsun bitsin diye bağırıyordu Stop, piposunun dumanlarını savurarak hadi ileri artık uzunca asılın küreklere var gücünüzle hadi taştego, hadi yavrum hadi hepiniz ama soğuk kanlı olun soğuk kanlı kılınız kıpırdamasın rahat rahat ama atılın üstüne asık suratlı azrail gibi sırıtan ifritler gibi dimdik kalksın ölüler mezarlarından çocuklar işte o kadar hadi çocuklar Buna karşılık olarak G. Hadley yabanıl göğe doğru eski bir savaş çığlığı attı. Wu hu! Vahe! Sandaldaki kürekçilerden her biri başlarındaki coşkun kızıl derinin yaman kürek çekişleriyle ister istemez öne atılıyordu. Taştegon'un o yabanıl çığlığı ardından başka sesler de yükseldi. Ki hi diye bağırıyordu Dagu. Kafesinde gidip gelen kaplan gibi birileri bir ileri bir geri atılarak Böylece kürek çekiliyor, çığlıkları ata ata, tekneler suları yarıp gidiyordu. O sırada stap hep ağzından dumanlar savurarak sandalın burnunda adamlarını savaşa kızıştırıyordu boyuna.